Şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemine Salatu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi. Efendim bugün 30. pencereden 30. sözden Bezirman Hazretlerinin kainatta yapmış olduğu seyahatten kainatta okumuş olduğu marifetullah derslerinden birini daha paylaşmaya çalışacağız 28. pencereyi öncelikle okumak istiyorum وَمِنْ اَيَتِي خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاَخْتِلَافَ الْسِنَتُكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ Evet, bu ayet-i kerimde Cenab-ı Hak semaların yaratılışı, arzın yaratılışı ve sizin dillerinizin, renklerinizin farklı farklı oluşu Allah'ın ayetlerindendir, buyuruyoruz. Bunda Bilenler için, alimler için şüphesiz ayetler vardır, deliller vardır, işaretler vardır buyuruluyor. Evet, Kur'an-ı Kerim Allah'ın bir kitabı böyle bir ferman beyan ediyor. Cenab-ı Hakk'ın diğer kitabı, kainat kitabı aynı hadiseler bize ders veriyor. Hatta Kur'an kainatın vermiş olduğu dersi bize tefsir eden, Şerh eden bir kitap bir anlamda. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin ifade etmiş olduğu manayı Beyza Hazretleri bu pencerede bizim gözlerimize, anlayışımıza arz edecek. Şu kainata bakıyoruz, görüyoruz ki hüceyrat bedenden tut, ta mecmu aleme kadar Şamil bir hikmet ve tanzim var. Şu kainata bakıyoruz, görüyoruz ki hüceyrat bedenden ta mecmu aleme kadar şamil bir hikmet bir tanzim var. Evet, Kainatta ister mikroskoplarla küçücük alemlere indikçin ister teleskoplarla uzaklara baktıkça bakalım. Bunu görüyoruz. Her şeyde müthiş bir düzen var. O düzende bir anlamı var, bir amacı var. Evet. Dolayısıyla her şeyin arkasında bütün fenlerin bize ders verdiği şey aynı. Kainatın müthiş bir düzen var. Matematik kesinlikle bir düzen var. Ve her şey belli bir gaye etrafında evrilip çevriliyor. Rastgele hiçbir şey yok. Evet. Hüce bedene bakıyoruz, görüyoruz ki bedenin hücrelerine, beden muhteşem bir saraya benzetilirse o odacıklardan meydana geliyoruz. Hücre dediğimiz bu odacıklar Yaklaşık bir insan vücudunda 100 trilyon hücre var. 100 trilyon odalı bir apartman gibi düşünülebilir insan bu anlamda. E sadece bir tek odasına bakıyoruz. Görüyoruz ki mesalihi bedeni gören ve idare eden birisinin emriyle, kanunuyla o küçücük hücrelerde ehemmiyetli bir tedbir var. Evet hücre bilimiyle uğraşan insanlar, bilim adamları. Yani bir her bir hücreyi değil bir odaya aslında bir saraya benzetmek gerektiği hatta bir şehre benzetmek, belki bir ülkeye benzetmek gerektiği üzerinde duruyorlar. Çünkü o kadar içinde fabrikalar, o kadar içinde elektrik santralleri, o kadar bilgi işlem merkezleri var ki yüksek kapasiteli ve her şey muhteşem bir denge ve düzen içerisinde hayata hizmet ediyor. Hayat denen hadisenin en küçük bir birimde, hücrede kendisini göstermesi akıllara durgunluk veriyor. Ve en küçük bir farklılığın hayatın sonu olacağı ifade ediliyor. O kadar keskin, o kadar net, o kadar matematik bir dille adeta bir nizam, bir disiplin kendisini hissettiriyor. Mideye nasıl bir kısım rızık, iç yağı suretinde iddihar olunup baktacette sarf edilir. Yani vücudumuzda yedekler var. Özellikle de gıda hakkında yedekler var. Ya Vücudumuzda yağ şeklinde Bunlar biriktiriliyor. Bir beden için nasıl yağ gibi bir iddihar adeta bir arka depo var bir anlamda. Aynı şey hücre içinde geçerli. Aynen o küçücük hücrelerde de o tasarruf ve iddihar var. Yani hiçbir şey başı boş bırakılmamış. Her şey yedekli, her şey tedbirli ki bir hücrenin hayatiyeti devam ediyor. Yani hücredeki o muhteşem sistemin kurulması ayrı bir şey devam ettirilmesi apayrı bir icraatı ilahi, rububiyeti ilahi. An be an sürekli bakım gerektiren bir fabrika bu. Çünkü en küçük bir hata hayatın sonu anlamına gelecek o hücre için. Dolayısıyla bu konuyu ders veren başta biyokimya olmak üzere birçok fen ilimleri, akıllara durgunluk veren muhteşem kimyevi fiziki, e, formüllerle ifade edilen son derece kompleks yapıları bize ders veriyorlar evet bu da onun arkasında tecelli eden muhteşem düzeni dolayısıyla düzenleyiciyi zihnimize getiriyor nebatata bakıyoruz bitkilere ağaçlara çiçeklere otlara gayet hakimhanevi terbiye bir tedbir görünüyor her bir ağaçta da muhteşem bir şekilde onu görüyoruz yani gerek yaprakları, gerek çiçekleri, gerek meyveleriyle gözümüzün önünde ceryan eden, asırlardır ceryan eden bir mucize var. Yani bir ağacın yaprağı sadece yeşil ve hoş görünen bir yaprak değil. Onda muhteşem fotosentez denen olay için tam bir zemin hazırlanmış ve havadan karbondioksiti alıp güneş ışığıyla birleştirip bizim temel gıdalarımızda olan glikozu meydana getiriyor. Yani bir ağaç yaprağı böyle muhteşem bir sistem. başla başına. Sonra çiçekleri sadece letafetiyle değil yüklenmiş olduğu e, fonksiyonlar itibariyle de çok büyük fonksiyonlar görüyor. Diğer taraftan meyveleri de bizim damak tadımızdan göz zevkimize kadar sonra bedenimizdeki ihtiyaçlarımızın tamamına kadar hepsi nazara alınarak ortaya konmuş bir menü şeklinde bize takdim ediliyor. Evet. Demek ki bir ağacın her şeyi ama her şeyi müthiş bir hikmetle, bir terbiyenin, mahsulü bir tedbirin sonucu. Hayvanata bakıyoruz nebadattan sonra. Nihayet derecede kerimane bir terbiye ile yaşa görüyoruz. Bir hayvan da vücudunda muhteşem sistemler var, dengeler var. Bu dengelerdeki en küçük değişiklik ya hastalık ya da ölümle sonuçlanıyor. Yoksa hayvanatı yaratan yaratmış o muhteşem sistemiyle an be an o sistem devam ettiriliyor. An ve an bütün ihtiyaçları görülüyor. Bir terbiye, bir iaşe kendisini kesintisiz olarak gösteriyor. Her bir hayvanda. Kainatın erken azimesine bakıyoruz. Buradan biraz daha yükselip mesela güneş sistemine bakıyoruz. Mühim gayeler için haşmet kerani bir tedbir ve tenvir görüyoruz. Güneş sistemi içerisinde aslında dünyanın bir boynunu dükmüş bir mevlevi gibi, hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönüşüne baktığımızda, bu e, adeta işte semada olduğu gibi son derece latif e, bir dönüş seyrediyoruz. Çünkü muhteşem bir neti, bir disiplini e, çağrıştırıyor bu ve tam da e, bu bir sufi adeta e, kendinden geçmişliğiyle dönüp duran dünyamızın o zarif hareketin arkasından mesela bahar tezgahının işlediğini görüyoruz. Güneşli olan münasebeti, güneşin ışınlarının alışı, güneşli olan mesafesi vesaire şeklinde. Oradaki her bir mesafenin, her bir hareketin, her bir dönüş hızının çok özel yerinin olduğunu biliyoruz. Coğrafya, kozmografya bunlar bize ders veriyor. Evet. Demek ki bu çok büyük ölçekte de müthiş bir disiplin kendisini gösteriyor. Her şey... Emir almış bir nefer gibi ya da kendinden geçmiş bir efendim mevlevi gibi fonksiyonlarını görüyorlar. Kesintisiz, eksiksiz. Alemin mecmuna bakıyoruz. Teker teker parça parça neresine bakarsak bakalım bunları gördük. Biz tamamına birden bakıyoruz. Muntazam bir memleket, bir şehir, bir saray hükmünde ali hikmetler, gali gayeler için mükemmel bir tanzimat görüyoruz. Evet. Yani bir şehir, bir saray, bir memleket derken şehrin, bir sarayın her yerinin irtibatı önceden düşünülür. Ona göre her şey dizayn edilir. Bir giriş katı planlanırken aynı zamanda çatı katı da planlanır. Bir lavabosu planlanırken tüm bina düşünülerek en uygun yer seçilir vesaire. vs. Her şey her şeyle irtibatlıdır rastgele değildir. Bir saraydaki hiçbir odanın yeri, hiçbir efendim faydalanacak kısım kendi başına değildir. Nereden doğal gazı geçecek, nereden suyu girecek, nereden atık suyu gidecek vesaire vesaire. Dolayısıyla bir saray bir bütündür, bir tektir. Dolayısıyla her yerini aynı anda düşünen bir mühendis ancak bu dizaynı yapabilir. Yoksa kendi başına Farklı insanların bir araya gelmeden böyle bir düzen ortaya koymalar mümkün değildir. Yani bir saraydaki bütünlük ve birbiriyle çok özel bir ilişki içerisinde her şeyin dizayn edilmiş olması tek elden çıktığını ve başka birisinin buna müdahil olmadığını gösteriyor. Evet bir saray böyle olduğu gibi bir şehir de öyle. Şehirde de her şey birçok şey planlanmış her şey ona göre dizayn edilmiştir. Yollar gibi işte kanalizasyonlar gibi elektriği vesairesi gibi şeyler. Dolayısıyla sistemli bir şehir varsa, sistemin şehrin tamamını gören ve her şeyi yerli yerince e, dizayn eden adeta tek bir akıl hükmünde geçmiş bir organizasyon vardır en azından. Evet. Bu memleket, şehir ve saray e, bu anlamları ifade etmek aslında çok önemli. Evet. Alemin mecmuna bakıyoruz, tamamına bakıyoruz. Muntazam bir memleket, bir şehir, bir saray hükmünde Ali hikmetler, gali gayeler için mükemmel bir tanzimat görüyoruz. Her şey müthiş bir şekilde düzenlenmiş, tam da orada olmalıydılar dedirtecek bir türden. 32. sözün birinci meykafında izah ve ispat edildiği üzere, bir zerreden tut, ta yıldızlara kadar zerre miktar şirke yer bırakmıyor. Öyle birbirine manen münasebettardır ki, bütün yıldızları musahhar etmeyen, velinden ve tutmayan bir zerreye rubiyetini dinlettiremez. Bir zerreye hakiki Rab olmak için bütün yıldızlara sahip olmak lazım gelir. Evet. Bu da kainatın bir bütünlük arz edişinden kaynaklanıyor. Birbirisiz olmaz. Aralarında öyle çok ciddi irtibat var ki dolayısıyla bütün elde edemeyen parçaya müdahale edemez. Az önce verdiğim misal gibi sarayın tamamını gözünde bulundurmayan bir merdiveni ona göre tasarlayamaz. Bir mutfağını ona göre tasarlayamaz saire tarzında. Kainatın tamamında da böyle bir şey var. Dolayısıyla mesela işte bir arabanın motoruna bir şey, bir parça ilave edecek olan motorun tamamını görmek durumundadır. Diğer taraftan da motoru takacak insanın arabanın tamamını görmesi lazım ki bütün ilişkiler gözden geçirip ona göre takması lazım. Bu şekilde kainatta zerrelerden başlayarak, stat orada 32. sözde bu misali veriyor. Ya mesela... Zerrelere söz geçirebilecek birisinin mesela al yuvarlara söz geçirebilmesi lazım. Çünkü orada çok özel bir işlemin bir parçası o zerre. Ona söz geçirebilecek olanın bir hücreye, beden hücresine söz geçiriyor olabilmesi lazım. Çünkü onunla çok ciddi bir işbirliği var. Hücreye söz geçirebilenin bütün bedene söz geçirebilmesi lazım. İnsan bedenine söz geçirebilecek birisinin bütün hayvanata söz geçirebilmesi lazım. Ya da insan bedenine sahiplik iddia eden bir insanın bütün hayvanata da sahiplik iddia etmesi gerekiyor. Bir tek hayvana sahiplik iddia edenin güneş sistemine sahiplik iddia etmesi gerekiyor. Bir güneşe sahiplik iddia edenin tüm kainata sahiplik iddiasında bulması lazım geliyor tarzında. Bir zerreyi tüm kainata bağlıyor. Bir zerrenin, bir hareketine müdahalenin bütün kenara müdahale anlamını taşıyacağını ifade ediyor. Bunda akla zarar, mantığa zıt, kabul edilemez bir düşünce olduğunu çok net bir şekilde ifade ediyor o Risale'de. Bir zerreye hakiki Rab olmak için bütün yıldızlara sahip olmak lazım gelir. Hem 32. sözün ikinci mevkıfında izah ve ispat edildiği üzere, Semavatın halk ve tesviyesine muktedir olmayan, beşerin simasındaki teşahhusu yapamaz. Evet. Yani kainattaki bütün hadiseler en nihayette hayatı netice vermek üzere dizayn edilmişler. Öyle görünüyor. Çünkü en küçük bir kainattaki nizamdaki değişiklik, kainatta yıldızların bile teşekkülüne mani olacaktı. Yani kainatta fizik sabitler var, belli kanunlar var. Bu kanunlarda en küçük bir değişiklik olsa bu kainatta hayat diye bir şey olmazdı. Eğer hayat üzerinde böyle çok ince noktalar var. Bunlar eğer şimdiki gibi olmasaydı akıllı bir insanı seyirci olarak hayatı bu kainata gelmesine müsaade etmeyecekti. Dolayısıyla ta en başından kainat kurulurken arata insanı hedef alarak kurulmuş. Her şey ona göre dizayn edilmiş. Yani bir şeker fabrikası tam da şeker imal etmek üzere kurulması gibi her şeyde tam o şekeri netice verecek tarzda dizayn edilmesi gerektiği gibi kainattaki bütün sistemde hayatı netice vermek üzere adeta ta baştan kurgulanmış diye artık bilimsel bir dille antropik ülke anlamında ifade ediliyor. Yani kainat insanı netice vermek üzere kurulmuş belli. Her bir insanın da diğer insanla bir farklılığının olması lazım. Yani fabrikadan çıkan, tornadan çıkmış her biri birbirinin aynısı mamuller değil. Aslında olması gereken buydu eğer kendi başına olsaydı fakat Cenab-ı Hak her bir insanı apayrı yapmış. Sesler ayrı, parmak ucuna kadar ayrı, yüzler ayrı. Manevi bir kişiliği de var insanın, sadece maddi yüzü değil. Bun ikisiyle de her bir insan ayrı bir alem olmuş. Oysa kainatta eğer akılsız, şuursuz, kendiliğinden işleyen bir sistem olarak düşünseydik, o zaman bütün insanların birbirine benzer olması gerekirdi. Ama hiçbir insan, hiçbir şekilde diğerinin tıpatıp aynısı değil. Tüm kainatın, tüm dinamiklerini elinde tutamayan birisi, insanın bu yüzüne müdahil olamaz. Demek bütün semavatın Rabbi olmayan, bir tek insanın simasındaki alameti farika olan Nakş-ı Simavi'yi yapamaz. İşte kainat kadar büyük bir pencere ki onunla bakılsa Allahu u khali şeyin ve hu ala şeyin vekil lehu mekalidu semavatu vel art ayetleri büyük harflerle kainat sayfalarında yazılı olduğu gibi akıl gözüyle de görülecek. Evet. Bu pencerede Üstad Hazretleri bize ta zerrelerden güneşlere kadar Hücreden nebatata hayvanata kadar, oradan Güneş Sistemin'e, alemin tamamına kadar bir seyahat ettirdi ve bunların tamamını birden elinde tutamayanın en küçük bir şey bile müdahil olamayacağını ifade etti. Dolayısıyla bu pencere insan hazmettiği zaman şu ayetin manasını kavramış oluyor. Allahu khalikü şeyin wa şeyin vekil. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o her şeyin üzerine vekildir. Her şeyin sevk idaresi onun gözetiminde ve idaresindedir. Lehu mekâlidü semavati vel ard Semaların ve arzın kilitleri yalnız ve yalnız onundur. Her şeyin dinamikleri, dizginleri onun elinde. Ayetleri büyük harflerle kainat sayfalarında yazılı olduğu gibi. Evet güneş harfleriyle ayeti yazılmış kainatta. insan bunu gördüğü gibi akıl gözüyle de görülecek. Öyleyse görmeyenin ya aklı yok, ya kalbi yok. Evet akıl var. Ama aklın değerlendirebilmesi için kalbin kadir şinaslığına da ihtiyaç var. İnsan aklıyla bakar ama kalbiyle izan eder, görür bir anlamda. Evet. Dolayısıyla kâhinata böyle bakıyor. Ve bu ayetleri okuyamıyorsa insan aklına taan etsin, kalbine taan etsin diyor. Veya insan suretinde bir hayvandır. Yani hayvanla insan temel fark akıldır. Hayvan gördüğüne itibar eder. Yani mesela bir öküzün burnuna uzattığımız bir gülü, öküz eğer hoşuna giderse tadını nedir deyip aldırmadan yer. Hoşuna gitmese de dönüp bakmaz bile. Değil. Hayvandan onu görüp bakıp böyle hayretler içerisinde böyle mest olmasını beklemek doğru bir şey değil. Çünkü o hayvandır. Akli melekeleri çok yok ya da çok sınırlı. Ve hele de akılıyla bakıp tartıp kalbiyle ondan e, adeta etkilenip hayret ve hayranlık içerisinde mest olmasını beklemek doğru değil. Bunlar akıl ve kalbin vasıfları. Akıl ve kalp insana mahsus bir nimet. kadın insan bu nimetleri yerinde kullanmıyorsa eğer o zaman işte hayvandan da aşağı düşüyoruz. Kainata bakıp hayret etmiyorsa, kainata bakıp hayran kalmıyorsa o insan insanlığını yitirmiş demektir. Bu nimetlere başından beri sahip olmayan hayvanlar bu konuda sorumlu olamazlar. Ama insana böyle nimetler verilmiş ve hayvandan da daha aşağı bir şekilde sadece ve sadece bakıp geçiyorsa eğer çok ciddi bir hata işliyordur. Bu hatanın cezası da çok çetin olur. Evet. Buna ilave eten bir de 29. pencereyi paylaşalım efendim. Ve im min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Evet, hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamdiyle tesbih etmesin buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani her şeyin bir tesbih ve hamd içerisinde olduğunu bize ifade ediyor. Bunu kainatta müşahede etmek için üstadın peşine düşeceğiz, eteğini yapışacağız. Bu manayı kainatta nasıl okuyacağız anlamında ders almak için. Bir bahar mevsiminde garibane, mütefekkirane seyahate gidiyordum. Bir tepeciğin eteğinden geçerken parlak bir sarı çiçek nazarıma ilişti. Eskiden vatanımda ve sair memleketlerde gördüğüm o cins sarı çiçekleri derhatır ettirdi. Şöyle bir mana kalbe geldi ki, bu çiçek kimin turrası ise, kimin sikkesi ise, kimin mühri ise, ve kimin nakşı ise, elbette bütün zemin yüzündeki o nevi, Çiçekler onun mühürleridir, sikkeleridir. Çok enteresan bir şey. Yani bir sarı çiçek bir bütündür. Fakat baktığınızda sanki üzerine bir imza okunuyor. Ben yani üstadım baş gelirdik ifadelerini hareketle şöyle diyebiliriz. Yani bir çiçeğin arkasında ne var? Bahar tezgahı var mesela. Bahar tezgahının arkasında ne var? Güneş sistemi var. Dolayısıyla bir çiçeği yaratabilecek kudret, güneş sistemi yaratabilecek bir kudrettir. Böyle baktığımızda. Evet. Dolayısıyla bunu okuyoruz arkasında. Dolayısıyla buradaki ifadelerle turra, yani bir padişaha aitse eğer, bu bir turra hükmünde bir şey. Yani o padişahın turraları da çok girift olur ve taklit edilemez ya. Dolayısıyla o turranın olduğu bir mektubu gördüğümüzde an, anında anlarız ki bu bir turradır. Dolayısıyla bu mektup o sahibine aittir. Evet. Ya da sikke. Sikke de işte padişahların bastırdığı ve kendi saltanatını ilan eden bir nişane olmuş oluyor. Ya da bir mühür ya da bir nakış sanatkar Elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler onun mühürleridir, sikkeleridir. O zaman bir çiçekte bunu okuduğumuz zaman bu kainat sultanının bir mührüdür. diye okuduğumuz zaman sonra bütün çiçeklerin de onun birer mührü olduğunu, diğer sarı çiçeklerinde, emsali sarı çiçeklerinde onun mührü olduğunu görüyoruz. Şu mühür tahayyülünden sonra şöyle bir tasavvur geldi ki, nasıl bir mühür ile mühürlenmiş bir mektup, o mühür o mektubun sahibini gösterir. Öyle de şu çiçek bir mührü rahmanidir. Şu çiçek bir mührü rahmanidir. Yani bakın rahmetini Ayan beyan gösteren bir mühürdür. Şu enva nakışlarla ve manidar nebatat satırlarıyla yazılan şu tepecik dahi bu çiçek saninin mektubudur. Bu eğer bir turra, bir mühürse eğer bu mührün bulunduğu bir sayfa var mektup gibi. Mesela bu tepecik. Tepette bunun gibi daha çok çiçekler var ama bu çiçeğe baktığımız zaman ha, adeta mektuba iliştirilmiş bir turra gibi görüyoruz o sarı çiçeği, dolayısıyla o mektup, o Turan'ın sahibine aittir. Dolayısıyla o çiçek kiminse bu tepede onundur. İfadesini doğal bir şekilde insan söyleyebiliyor. Fıtri bir şekilde kendiliğinden zihne geliyor bu. Şu envan akışlarla ve manidar nebatat satırlarıyla yazılan şu tepecik dahi bu çiçek saniyenin mektubudur. Hem şu tepecik dahi bir mühürdür. İşte, bu ıı, tahayyülle, savurla insan tepeyi Allah'ın bir mührü gibi gördüğü zaman madem bu mühürdür bu tepe hatta işte binler küçük mühürlerle mühürlenmiş bir e, mektup olduğu için çok kıymetli bir e, çok e, insan için güven verici bir işaret oluyor en güven verici bir işaret oluyor e, tepe o zaman onun o zaman bu tepe kiminse şu sahra ve ova bir mektub rahmani heyatını aldı o zaman şu kocaman sahra ova bir Rabba, Rahmani mektup hükmünü aldı. İş bu tasavvurdan şöyle bir hakikat zihne geldi ki her şey bir Mühr Rahmani hükmünde bütün eşyayı kendi halikına eder. Evet, sen bunu genişletebiliyor. Dolayısıyla bir yerden yakaladığı zaman insan bütün kainatı Hakk'a teslim ediyor. Evet, çünkü her şeyi her şeye bağlıyor. Yani buradaki ifade çok önemli. Yani bir sarı çiçekten hareket ederek işte sarı çiçeğin e, sahibinin, güneşin de sahibi olduğu, güneş sisteminin de sahibi olduğunu, çünkü baharın sahibi olduğunu ifade ettik. Dolayısıyla bir çiçek kendini kaynatın sultanına bağlıyor. Sonra bütün çiçekle aynı şekilde düşünebiliyor insan. Başka bir risulat elma misalini veriyor. Mesela bir elma kiminse bütün elmalar onundur elbette. Dolayısıyla bir elmanın tezgahı olan e, bahar da onundur. Burada bahar kiminse elma da onundur. Bahar da Güneş sisteminin madem bir mahzulüdür, güneş sistemi kiminse bahar da onundur, bahar kiminse meyve de onundur diye insan bir fikir yürütebiliyor. Bunu bütün meyveler, sebzeler için düşünebiliriz. Basit bir ot için de bu geçerli, bir çiçek için de geçerli vesaire Evet, demek ki bir şeye sahip çıkmak, her şeye sahip çıkmak anlamını taşıyor. Dolayısıyla ya mahlukat adı ilahlar kabul edecek insan ya da her şeyi tek bir ilaha teslim edecek. Ve kurtulacak. Evet. Her bir şey bir mührü Rabbani hükmünde bütün eşyayı kendi halıkına isnat eder. Kendi katibinin mektubu olduğunu ispat eder. İşte her bir şey öyle bir pencereyi i tevhiddir ki bütün eşyayı bir vahide ehade mal eder. İşte her bir şey öyle bir pencereyi i tevhiddir ki bütün eşyayı bir vahide ehade mal eder. Evet, her şey birinindir. Her şey her şeyiyle birinindir. Yani bazen öyle bir yanlış anlama da oluyor. Yani bütün eşyayı Cenab-ı Hakk'a ama her şeyin her şeyini, bütün detaylarıyla ona ait olduğunu sanki anlayamıyoruz. Vahid ve hat tabiri bunun ikisini birden ifade ediyor. Dolayısıyla hiçbir, hiçbir şeyde hiçbir şekilde şirk söz konusu değil. Ne mülkünde şerik var ne de icratında yani yönetiminde şeriki var Cenab-ı Hakk'ın. Çünkü her şey kendisini doğudan doğruya ona bağlıyor bu tefekkürle baktığımızda. Demek her bir şeyde hususan hayatlarda öyle harika bir nakış, öyle mucizekar bir sanat var ki onu öyle yapan ve öyle manidar nakşeden bütün eşyayı yapabilir ve bütün eşyayı yapan elbette olacaktır. Demek bütün eşyayı yapamayan bir tek şey icat edemez. İşte ey gafil. Şu kainatın yüzüne bak ki bir biri içinde hadsiz mektubat-ı Samadani hükmünde olan sahayıf-ı mevcudat. Ve her bir mektup üstünde hadsiz sikkey-i tevit mühürleriyle temhir edilmiş, mühürlenmiş bütün bu mühürlerin işaretlerini kim tekzip edebilir? Hangi kuvvet onları susturabilir? Kalp kulağıyla hangisini dinlesen eşhedü en la ilahe illallah dediğini işitirsin. Yani başta demişti ayet-i kerime vay bir hamdi yani onu tesbih ve hamd etmeyen hiçbir şey yoktur anlamında mesela i̇şte kainatın neresine bakarsak bakalım her şey her şeyle onun sevk ve idaresinde olduğunu bize kendisi ifade ediyor. Her şey onu tesbih ediyor İsa'nın haliyle biz bakınca bunu okuyabiliyoruz üstat burada bize bir nebze okuttu bunları. Evet. Demek ki kulak kulayla dinlesen Eşhedü en Allah dediğini işitirsin. Evet. Bu dersimizde de burada bitirelim. Subhane ke la ilme lena illa ma allemtene innake antel hakim ve ahru davan el hamd rabbil